Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fatiha Suresi tefsirini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sizlerle birlikte fikriyat sayfasında yaptığımız 12. sohbetimiz olacak Fatiha tefsirine ilişkin. Ve henüz Besmele'yi saymazsak 2. ayetteyiz. Rabbimiz kendisini Rahman ve Rahim sıfatlarıyla Besmele'de bir kez initeldikten sonra bir kez de Fatiha suresinin bu ayet kelimesinde yani Besmele'yi Fatiha'dan bir ayet saydığımız takdirde üçüncü ayet-i kerimede bir kez daha tekrar ediyor. O ayetin tefsirindeyiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Elmallah Hamdi Yazır hakikaten merhum Fatiha tefsirine o kadar detaylı, Önceki haftalarda izleyenler dinleyenler biliyorlar hem müsbet bilimler açısından hem felsefi açıdan hem tasavvufi açıdan itikadi açıdan ahlaki açıdan bütün boyutlarıyla bütün demeyelim ama pek çok boyutuyla ele almış hiç kimsenin. Fatiha gibi bir sureyi bütün boyutlarıyla açıklayabileceğini düşünmüyorum. İnşallah onun bütün izahını, en derin şekliyle izahını öğrenmeye belki cennette kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi Rahman ve Rahim isimlerinin arasındaki nuansa temas etmiştik sizlerle biliyorsunuz. Hem Besmele'yi anlatırken hem de bu ayet kelimenin tefsirinde. Ee, kabaca söyleyecek olursak e, ilk defa dinleyenler için Rahman ismi e, Rabbimizin e, yaratılışın başlangıcında henüz biz hiçbir şeyi hak etmemişken yani bir mükteseb e, kazanılmış bir hak olarak değil Rabbimizin peşin peşin hepimize e, lütfettiği bütün ikramlarını, bütün merhametini, bütün şefkatini ifade eder ve bu hususta ee, bir ayrım yapmaz Rabbimiz yani Rahman ismi kafirede mümine de münafvaada efendim e, hayvana da bitkiyede herkese herkese tezahür eder bütün varlıklara tezahür eder zaten Rahman ismi tezahür etmese bir varlıkta o varlık sahasına çıkmaz ee, Rahim ismi ise Aralarında tabi başka nüanslar da var fakat Elmalı'nın bilhassa üzerinde durduğu ve Esma-i Hüsna şarihlerinin üzerinde durduğu çok önemli bariz fark ikisi arasındaki. Rahim ismi işte bu peşin rahmetten bizim payımıza düşenle bizim ortaya koyduğumuz güzel davranışların ikinci kez Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar oluşunu ifade eder. Yani adeta. Ee, hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın ikramları e, söz konusu olduğunda hani biz buna biz bunu hak ettik diyemeyiz ama hani kulun gayretinin de e, içinde bulunduğu adeta mükteseb diyebileceğimiz, kesbi diyebileceğimiz bir merhameti yine tabii kat kat fazlasıyla olmak üzere çünkü Rabbimiz hiçbir zaman e, bize bir iyilik yaptığımızda o iyiliğe denk bir sevap vermez. En az 10 mislinden başlayarak karşılık verir. O iyiliği yapış şeklimize ve niyetlerimize bağlı olarak. Şimdi e, bu, bu nüansın şöyle bir sonucu var. E, Rahman ismi nin tecellisi için bizim bir gayret içerisinde olmamız gerekmiyor adeta ama rahim isminin tecellisi için bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor bilhassa da rahim isminin tecellileri hem bu dünyada hem öbür dünyada kişinin amellerinin neticesi olarak ona ulaşacak olan merhameti de ifade ediyor dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın adaletinin Efendim, bu bu kadar dinleri, bu kadar bu dinlerin kurallarını indirmiş olmasının tabii bir nasıl diyelim izahı, tabii bir izahı. Yani yoksa zaten herkese her şeyi sonsuz bir şekilde verecektiyse. Efendim bir kişinin gayretinin, insanların gayretinin hiçbir anlamı yoksa Allah katında yani o gayrete bağlı değilse hiçbir şey e, o zaman e, gayret etmenin de bir anlamı olmuyor takdir edersiniz ki işte Elmalı Hamdi Hazır bunu benim basit ifadelerimle değil, çok veciz ifadelerle, çok etkileyici tespitlerle aktarıyor bize. Tam da ortasındayız. Kaldığımız yerden devam edelim bu girişten sonra. Er-Rahman diyor ki adeta, ey zevil ukul, ey akıl sahipleri, siz isteseniz de istemeseniz de diğer alemler gibi, alemlerin ne olduğunu konuşmuştuk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de. Size de vücut ve bakayi vücuda ait nimetlerimi, hayırlarımı tükenmez hazinemden verdim ve veririm. Yani Rahman isminde, isminin tecellisinde sizin talebiniz söz konusu değil, sizin isteyip istememeniz söz konusu değil. Sizin varlığınız ve bakayi vücut, vücut ve bakayi vücut yani varlığınız ve o varlığın sürmesi için gereken bütün nimetler sizin isteyip istememenize, hak edip etmemenize bakmaksızın, bakılmaksızın Allah Teala tarafından verilecek. Rahman ismi bize bunu söylüyor. Errahim de diyor ki, ey zevil ukul, ey akıl sahipleri, ey ashab irade, ey irade sahipleri, siz diğerleri gibi değilsiniz. Onlar sade irade-i rahmaniyenin ceberutuna mahkumdurlar. Yani insan dışı akıllı varlıkların dışındakiler irade-i rahmaniyenin ceberutudurlar. Yani rahman sıfatının onlar için uygun gördüğü nimetlerle ve rahmetlerle sınırlıdır onların ulaşabileceği rahmetler. Siz ise benim kemali rahmetimi tecelli ettiren, kemali rahmet nedir arkadaşlar? Yani o peşin... O peşin peşin kendisine verilen rahmeti hayır yolunda kullanarak Cenab-ı Hakk'ın e, muhatabı olan bu akıllı varlıklar onları kendi iradelerini kullanarak hayır yolunda <gülüyor> kullanarak tamamlamasıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimetinin tamamlanması akıllı varlıklar için kendisine peşin peşin verilen nimetleri hak yolda, hayır yolda kullanmasına bağlanmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bakın ne kadar önemli mesajlar var burada. Yani biz insanı kamil olmak istiyorsak, kemale ermek istiyorsak, irademizi yani ve Allah'ın bize olan rahmetini tamamlamasını istiyorsak, Tabii bu rahmetin tamamlanmasından siz ne anlıyorsunuz onu bilmiyorum. Herkes kendince bir şey anlıyor. Kimisi dünya zevklerini anlıyor, kimisi mal mülk anlıyor, kimisi şan şeref anlıyor, kimisi makam mevkiyi anlıyor, kimisi sağlık sıhhat anlıyor, kimisi mutluluk anlıyor. Mesela e, acizane kanaatim bunlar o nimetin yani Allah'ın bize ulaştıracağı nimetin kemali yanında nasıl diyeyim yani size çok küçük bir boncuk gibi bir şeydir. Yani asıl mücevherlerle bir boncuk arasındaki fark gibidir. Dolayısıyla yani sizin asıl nimetten, Allah kemale ermekten, insanı kamil olmaktan ne anladığınız konusunda zihninizde, zihnimizde hepimizin net bir bilgiye, hedefe, sahip olmamız lazım ama bunu böyle lafta değil, sözde değil arkadaşlar, hakikaten yani. Asıl nimet arkadaşlar, en büyük nimet Allah'ın affına ve rızasına nail olabilmektir. Rabbimiz hepimize onu nasip etsin yani. Daha doğrusu Allah onu nasip eder. Bizim onu gerçek hedef haline getirmemizi nasip etsin. Gerçek hedefimiz bu mu yani? Biz Benim kanaatim arkadaşlar özellikle günümüz insanı tabi ben başka çağın insanları hakkında yorum yapacak değilim ya. Günümüz insanı arkadaşlar ben de içindeyim tabi ben de bugün yaşıyorum. Birbirine çelişen şeyleri aynı anda istiyoruz. Bizim bir çoğu psikolojik sorunumuzun temelinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani hem sınavı kazanmak istiyoruz hem o kadar çalışmak istemiyoruz. Hem işte... Kilo almak istemiyoruz ama hem her şeyi yemek istiyoruz. İstediğimiz kadar her şeyden yemek istiyoruz. İşte hem sağlıklı olmak istiyoruz ama sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak istemiyoruz. Yani haz eksenli yaşayayım ama sağlıklı olayım istiyoruz. Yani bunun gibi arkadaşlar. İşte mesela herkesle geçineyim. Yani bir geçinme problemim olmasın insanlarla istiyoruz ama hiç fedakarlıkta bulunayım e, istemiyoruz. Yani gibi. Arkadaşlar Ama şunu da söyleyeyim yani bu dünya imtihan dünyasıdır. Ne yaparsanız yapın illa ki imtihan olacaksınız. Hedef Allah'ın rızası olduğunda o imtihanları aşmak da daha kolay oluyor arkadaşlar. Boğulmuyorsunuz, dibe gitmiyorsunuz. Tabii ki bunalıyorsunuz, tabii ki bir nefesiniz daralıyor. Çünkü suya batıyorsunuz diyelim ki veya göğe çekiliyorsunuz. Yani bir nefes darlığı yaşıyorsunuz, bir zorluk yaşıyorsunuz. Ama çok çabuk oradan kurtuluyorsunuz. Hemen toparlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ne, benim hedefim ne arkadaşlar? Neyse, sözü ben çok uzatmayayım. Elmalıya verelim sözü. İlerleyemiyoruz yoksa. Er Rahim diyor ki dedi: Ey zevil okul, ey ashabı irade. Akıl ve iradeyi zikretti bakın. Ey akıl sahipleri, irade sahipleri. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Taşlar, otlar, hayvanlar gibi değilsiniz. Onlar. Sade irade-i rahmaniyenin ceberutuna yani o ne kadar verdiyse o kadar ona mahkumdurlar. Siz ise benim kemali rahmetimi tecelli ettiren irade ve ihtiyarımı temsil ederek bana kurbiyet yani yakınlık peyda etmeniz ve rıdvan-ı ekber yani en büyük rızama ermeniz için yaratıldınız. Size onlardan fazla olarak istediğiniz ve isteyerek çalıştığınız şeyleri de istediğim kadarıyla hakkın vücudu karşısında şirk ile vücut ve devamı vücut mümteni olduğundan Yani burayı iyi anlayalım hakkın bu vahdeti yani Allah Teala'nın biricikliğinin zorunluluğu çünkü biricik olmazsa Tanrı neler olur hayal edin yani yaratan biriciktir Hakkın vücubu vahdeti zorunlu olarak biricik olması karşısında şirk ile vücut ve devamı vücut mümteni olduğundan yani farklı farklı tanrılarla varlık ve varlığın sürmesi mümkün olmadığından çünkü o tanrıların iradeleri çelişecek. Bakın şimdi size örnek vereyim yani bu şirktir demiyorum ama işte az önce verdiğim örnekler gibi düşünün. Yani farz edin ki ben kendimden örnek vereyim. E farz edin ki ben... İşte bir ilimde ilerlemek istiyorum. Uzman olmak istiyorum. İşte mütehassıs yani o, o parmakla gösterilen işte o konuda diyelim ki müfessir, işte tefsir ilminde ilerlemek istiyorum. Ama ben aynı zamanda işte edebiyat okumak istiyorum, aynı zamanda... Dil çalışmak istiyorum, aynı zamanda tarih okumak istiyorum, aynı zamanda işte kültürel çalışmalara ilgi duyuyorum, aynı zamanda sosyolojiye ilgi duyuyorum ve işte arkamda da gördüğünüz gibi topluyorum da topluyorum, hepsini hepsinden okumak istiyorum. Ne olacaktır arkadaşlar? Evet, yüzeysel olarak kültürlü olacaksınız ama bir konuda derinlemesine ilim sahibi olmayacaksınız. Neden? Çünkü istekler müteaddit istekler müteaddet. Yani isteklerde vahdaniyet ee, yok. İsteklerde hedefe odaklanma yok. Hedefler karışık. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ben yaparsanız çift koşarsınız demiyorum haşa. Yani hedefiniz dağıldığı zaman arkadaşlar o hedeflere ulaşamayacaksınız demektir. Bir, en azından birkaç tanesine. Yani bir gün içerisinde birbirinden tamamen apayrı beş yere gitmeyi plan istiyorsanız ve hepsine de bugün gitmeyi istiyorsanız bunlardan en az iki tanesine gidemeyeceksiniz demektir İstanbul şartlarında. Biri Kartal'da, biri Güngören'de, biri Sarıyer'de, biri efendim adalardaysa bunlardan en az iki tanesine gidemeyeceksiniz demektir. Bunun gibi hayat işte. Yani biz ne istiyoruz? Mesela hem benim nefsim hiç incitilmesin. Herkes beni çok efendim e, yani kimseden rahatsız edici hiçbir davranış görmeyeyim. Hiçbir e, efendim benim gururumu incitecek hiçbir şeyle karşılaşmayayım. İşte ama hem de e, ne olsun mesela hem de işte çok e, bütün sınavları çok takvalı bir şekilde geçebileyim. Böyle olmayacak arkadaşlar. Böyle olmayacak. Hele hele bugün mesela e, din konusunda yaşadığımız imtihanları düşünün. İstediği kadar e, yasal olarak bazı şeyler serbest olsun. İşte size insanların biçtiği bir yer var yani. <gülüyor> Bugün e, bir yerde de anlattım. Efendim, e, geçen gün, yani bu hafta içinde bir gün e, taksi durağı var. Taksi durağında taksi bekliyorum bir alışveriş merkezinin önünde. Ben de orada bir doktor muayenesine gitmiştim. Efendim e, dışarıda taksi bekliyorum. Herkese e, taksi durağında bir şey var ya. Ne diyor onların adını hatırlayamadım bir türlü. İşte gelen taksiye müşteriyi bindiriyor. Onları sıraya sokuyor falan. Efendim. Ee, herkese buyurun hanımefendi. Buyurun hanımefendi dedi. Zaten hanımlar ağırlıktaydı. Bana gelince buyur anne dedi. Yani anne demesinden rahatsız olduğundan değil. E, hanımefendi diyememesinden. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, çeşitli e, şekillerde arkadaşlar... Ee, hedefleriniz doğrultusunda bir bedel ödeyeceksiniz yani şu anda işte mesela e, akıllı telefonu olmayan bizi dinleyemiyor değil mi yani bunun gibi düşünün işte siz mesela Elmalı Hamdi Yazır'ı okuyup açıp şakır şakır okuyup anlamak istiyorsanız işte epey bir Osmanlıca çalışmış olmanız gerekiyor mesela. Bir, bir sözlükle bir mümareseniz olmuş olması gerekiyor gibi arkadaşlar. Evet sizi diyor bana kurbiyet temsil peyda etmeniz ve Rıdvan-ı Ekber'ime ermeniz için yaratıldınız siz. Çünkü size kendi irademden, kendi kavrayışımdan yani bilgi gücünden, ilim gücünden size verdim diyor. Allah için akıl diyeme diyemeyeceğimiz için böyle ifade ettim. Size onlardan fazla olarak istediğiniz ve istediğiniz ve çalıştığınız şekilde istediğim kadar verir. Bu çok önemli. Yani ben bu kadar çalıştım sonuçta şunu elde edeceğim. Öyle bir garanti de yok. Allah istediği kadar verir. Allah, Allah Teala bizi dener arkadaşlar Biz e, Mesela şey var Hac suresinde bir ayet-i kerime var Beni o kadar etkiliyor ki Diyor ki insanların kimisi diyor Allah'a yandan yandan kulluk eder diyor. Ve minen nâs men ya'budullahi ala harf Kenardan kenardan e, Allah'a kulluk eder İstekleri olduğu sürece Allah'a kulluk eder İstekleri olmadığı zaman da işte benim zaten hiçbir isteğim olmuyor yani hani ibadet etsem de dua etsem de olmuyor der. Ayaklarımızın, herkesin ayağının kayacağı konular kendine özeldir arkadaşlar. Herkesin imtihanı kişiye özeldir. Onun için en zayıf noktalarımızı bilip o noktaları takviye etmemiz gerekir bu imtihanlardan geçebilmek için. Çok yardıma muhta ihtiyacımız var. Bu yardımlardan birisi de size... Her zaman hakkı ve hayrı söyleyecek olan sadık dostlarınızdır. Öyle düşünüyorum kanaatim o yönde. Ama e, yani Resul-i Ekrem'in ashabından da işte her şeyi bırakıp e, yan çizenler olmuş yani. E, peygamberin sahabesi onun arkasına namaz kılmış yani sahabe derken hani en yakın sahabeyi kastetmiyorum. Onun Onunla görüşmüş, iman etmiş. Arkasında namaz kılmış sonra çekip gitmiş bırakmış başka hayatlara dalmış epey bir örnek var Efendimizin hayatında. Efendim istediğim kadar veririm. İsteyerek çalıştığınız şeyleri de istediğim kadar veririm diyor. Kim diyor? Rahim ismi. Fakat hakkın bu vahdeti karşısında şirk ile vücut ve devamı vücut mümteni olduğundan sizin nefislerinizdeki teaddüt ve kesretin, işte müteaddit arzuların çok çok farklı farklı şeyleri istemenin ve gayelerinizde benim rızamdan başka kendinizi münhasır, bahilane cimrice, noktayı nazarlar takip eden mütenevi ve muhtelif iradelerinizin yani hem Allah'ın rızasını istiyorum hem işte istediğim gibi ne bileyim denize de girmek istiyorum işte şu kulübe de gitmek istiyorum şu, şu toplulukta da hiç rahatsız olmadan bulunmak istiyorum. Beni herkesin kabul etmesini istiyorum. İşte toplumda mesela öne belirgin olmak istemiyorum vesaire. Muhtelif iradelerinizin sizi şirke ve umumunuzu ademe sürükleyen veçelerini yokluğa sizi yokluğa sürükleyen veçelerini Tanzim ve adlü rahmetin muvazeni vücudunu temin için en nihayet sizi mesul edeceğimi de ihtar ederim. Bu, bu cümleyi birazcık daha açıklayalım arkadaşlar ben çok e, kaymayayım cümlenin dışına çok çıkmayayım cümle üzerinde duralım şimdi diyor ki e, arkadaşlar e, veririm ben size fakat hakkın bu vahdeti karşısında zorunlu olan birliği karşısında şirk ile vücut ve devamı vücut yani var, var olma ve bu varlığın sürdürülmesi şirk ile birlikte bir arada mümkeni olduğundan bu var olmayı sadece biyolojik var olma diye düşünmeyin arkadaşlar. Şahsiyetinizin var olması, imanınızın var olması, ahlakınızın var olması, Müslümanlığınızın var olması yani sosyal hayatta var olmak çok yönlü bir varlık olarak düşünün. İşte şirk ile varlık bir arada bulunmaz diyor bulunmayacağından sizin nefislerinizdeki teaddüt ve kesretin çok ilgi dağınıklığı, çok daha hedef dağınıklığının ve gayelerinizde benim rızamdan başka kendinize münhasır bahilane noktayı nazarlar takip eden mütenevvi ve muhtelif iradeleriniz. Yani kendi iç dünyanızda, gayelerinizde, hayat hedeflerinizde benim rızamdan başka Kendinize özel bir sürü birbiriyle çelişik efendim muhtelif iradelerinizin sizi şirke ve umumunuzu ademe sürükleyen veçhelerini tanzim ve adlü rahmetin muvazine vücudunu vücuduna adalet ve rahmetin dengeli bir şekilde var olmasını temin için sizi mesul edeceğimi de en baştan ihtar ederim. Yani bizi himmetlerimizdeki dağınıklıktan, nefislerimizdeki kesretten, iradelerimizin sağa sola dağılıp Allah'ın rızasını gözden kaçırmamızdan koruyacak olan şey neymiş? Arkadaşlar bunlardan bizi koruyacak olan şey neymiş? Hesap verme bilinci. Hesap verme bilinci. Onun için arkadaşlar gerek kendinizde, gerek evladı iyi halinizde, öğrencilerinizde dini anlattığınız her kim varsa onlarda bilhassa dikkat etmemiz gereken şey ahiret inancının çok kuvvetle yerleştirilmesidir. Ee, biliyorsunuz bizim dinimiz üç esas üzerine kuruludur arkadaşlar. Buna usulü selase deniyor. Üç esas Allah inancı, ahiret inancı, peygamber inancı. Bu üçü din binasını ayakta tutan üç önemli kolon gibidir. Temel temele çakılan kazıklar gibidir arkadaşlar. Bunlardan birinde küçücük bir e, eksiklik efendim, zayıflık, bir çatlak olduğunda din binası sallanır, yıkılır. Bu temeldeki o üç esas kazık aynen bir sacaya gibi. Arkadaşlar sac ayağı kullandınız mı hiç bilmiyorum. Ben çocukluğumda görmüştüm. Ateşin üzerine konur. Üç tane ayağı var. Üstünde bir halka var. Tencereler o halkanın üzerine konur. Kazanlar, tencereler. O halkanın ateşin doğrudan üzerine konusa söner çünkü. Onun üzerine konur. Efendim o üç sac ayağının sağlam olması gerekir. Çünkü iki tane ayak taşımaz tencereyi. Üçten fazla olabilir. Ama üç, üçü mutlaka sağlam olması gerekir. İşte din binasının temeline neyi koydu şimdi? Ee, ne, bakın adlü rahmetin muvazeni i vücudunu temin için. Allah'ın adalet ve rahmetinin bir denge içerisinde hem adaleti var hem merhameti var. Bunun bir denge içerisinde varlığının temin, korunması için sizin hayatınızda adalet ve rahmetin varlığının temini için ve sizi o gayelerinizdeki e, iradelerinizdeki, hedeflerinizdeki dağınıklıktan efendim şirkin bunların birbirini naksedecek şekilde yani iki iki hedef koymuşsun. Birini yaparsan öteki yıkılıyor, onu yaparsan öteki yıkılıyor. Birbirine çelişen şeyleri aynı anda istiyorsun çünkü. Bu gibi işte birbirini yok eden efendim çelişkilerden kurtulmanı temin etmek için sizi mesul edeceğimi ihtar ederim. Haydi Hakk'ı inkar etmeyin. Bunu kim bize hatırlatıyor? Rahim ismi. Çünkü Rahim ismi diyor ki sen sana peşin verilen bu nimetleri e, doğru bir hedef uğruna hiç ilgini dağıtmadan doğru bir şekilde kullanırsan ondan sonraki kem seni kemale götürecek rahmete o zaman nail olacaksın diyor Rahim ismi. Haydi Hakk'ı inkar etmeyiniz. Şirk koşmayınız. Hakk'a kurbiyet. Ve hatta niyabet, aman Allah'ım, Cenab-ı Hakk'ın bizi layık gördüğü mevkiyi hatırlatıyor. Hakka kurbiyet, yakınlık demek. Hakka yakın olmak hepimizin isteği. Ve hatta niyabet, yani ona vekalet etmek, onun naibi olmak, halife olmak yani. İçin hak ve iradeyi hak yolunda muhabbetle, hubbu hayr ile, hayrı severek yani, istikametle, adlü merhametle iman içinde çalışınız da iradeleriniz, amali müktesebeniz, amali müktesebe e, sizin kendi kazandığınız amelleriniz arkadaşlar, e, tercihleriniz ve gayretleriniz o mükafatı ebediyeye, o rıdvanı ekbere vesile olsun. Yani biz Allah'ın rızasını... O büyük mertebeyi, efendim, rıza mertebesini, cennetleri sırf amelimizle kazanamayız. Ama onlar bizim amelimize bağlanmıştır arkadaşlar. Onlar bizim irademize, tercihlerimize ve amellerimizi o irade ve tercihler doğrultusunda kullanmamıza bağlanmıştır. Eğer Allah Teala sırf bizim amelimizin tam karşılığını verecek olsa hiçbirini kazanamayız. Ama amelini bu yola teksif edenlere allah Teala fazla fazla karşılık vererek bizim orayı kazanmamıza Rahim ismiyle işte yardım ediyor. Hülasa benim rububiyetim kahru ceberuttan ibaret, bir tasarrufu tazyiku idam değil. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın Rablığı sırf otorite, sırf cebbar, cebe yani zorla istediğini yaptıran bir... E, Tazlik değil, baskı değil. Böyle rahmaniyet ve rahimiyet ile tezidi i inam eden, nimetlerini hep artıran bir rububiyet-i celile ve cemiledir. Böyle yüce, böyle güzel, böyle ulu bir Rabliktir benim Rabliyim. Efendim karşılığını, evet size sizin iradenizi hak yolunda kullanmanızı beklerim. Ama bir adım attığınızda ben onun karşılığını fazla fazla size vererek sizin o kemale, o neticeye ulaşmanıza yardım ederim demiş oluyor. Bunun da delili arkadaşlar olarak Elmanlı Hamdiyazır merhum Yunus Suresi 26. ayet-i kerimeyi buraya almış yine ehsenul husna ve ziyade çok severim bu ayet-i kerimeyi öteki ayetler gücenmesin bazılarını daha çok seviyoruz Estağfurullah Ya Rabbi Hesini e, hepsinin sevilecek yönlerini bize göstersin Rabbimiz e, bir ayet kelimeyi daha çok sevip ötekileri efendim küstürmek değil de Muradımız işte bizim e, kabımızın e, darlığı sebebiyle arkadaşlar her birindeki derinlikleri alamıyor kabımız o yüzden bazılıklarını böyle öne çıkarmış oluyoruz Liillediğine ehenül husna ve ziyade lillediğine ehen İhsan gösterenler, İhsan göstermek yani güzel yapmak bir şeyi arkadaşlar iki yönlüdür, iki yönlüdür, i̇ki şartı vardır yani İhsan mertebesinde olabilmesi için bir davranışın bir Allah'ın güzel dediği şeyler güzeldir. Yani Allah'ın güzel dediği şeyleri yapacaksın. İki, onları güzel ve zarif bir şekilde yapacaksın. Bizim yani benim şu bilhassa sosyal medya tecrübemden çıkardığım bir şey, bir sonuç var. Pek, yani pek çok sonuç var da bir tanesi şimdi burası, burada söylenmesi lazım olan şu arkadaşlar, ee, bizim gönlümüze giren ee, bize tesir eden şey Samimiyet ve zarafettir Bize bu tesir ediyorsa O zaman biz de bir başkasına tesir etmek istediğimizde Tabi bunu manipülatif bir şekilde yapalım demiyorum Zaten e, rol yapamazsınız Samimiyette rol yapamazsınız Hadi zarafette belki biraz o bile çok sırıtır Arkadaşlar çocuk bile anlar Kimin samimi olduğunu kimin olmadığını yani siz nasıl, siz neyden etkileniyorsanız bilin ki 3 yaşındaki bir çocuk da ondan etkileniyor. 5 yaşındaki bir çocuk da, 15 yaşındaki bir genç de. Çünkü bu insan doğası, fıtratı. Dolayısıyla e, size mesela ben şimdi burada böyle yumruklayarak, hakaret ederek herkesi çok... Kötü hissettirerek konuşsam, bazıları da tabii ondan hoşlanıyor. Onu da anlamış değilim. Yani böyle kendisini fırçalamayan, azarlamayan hocayı pek hoca yerine koymayanlar da olabiliyor arada. Efendim, o ayrı bir problem tabii. Biz neyden etkileniyorsak arkadaşlar, bilin ki muhatabımız da ondan etkileniyor. Yani asarak, keserek... Böyle insanları küçük düşürerek, kötü hissettirerek dine yaklaştıramayız söyleyeyim ben size. Aranızda var mı bilmiyorum. Bir genç görüyorsunuz. Bir genç kız bana bunu söylemişti. Yani hatırladığım zaman burnumun direği sızlıyor. Arkadaşlar dedi ki e bazı insanlar var. Yakınınız mesela bu. E sizi gördüğünde... Yani senin hatırını sormuyor, seninle ilgilenmiyor ilk aşamada yani. Hemen tabii daha sonra yapıyor bunları ama ilk gördüğünde daha şöyle tepeden tırnağa bir süzüyor. kolumu görünüyor, saçımı görünüyor. İşte ayağı, eteği mi kısa, çorapsız mı giymiş, işte nasıl ayakkabı giymiş falan. E, bu konularda emri bil maruf nehyanil münker yapmayacak mıyız? Yani karşımızda bir yanlış varsa onu hani söylemeyecek miyiz? Söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani bildiğimiz kadarıyla. Ama onu çok zarif bir şekilde yapacağız. Kaçırmadan yapacağız. E, bugün biliyorsunuz çok ciddi bir sıkıntımız var. Yani benim kendi çevremde ki benim çevrem çok böyle korunmuş bir çevredir. Allah'a çok şükür. Benim kendi çevremde bile bir ki biz neyse tüterken yeni ee, Tabi nefis bir şeye e, arzu ettiğinde Arkadaşlar onun gerekçelerini hazırlar Dolayısıyla e, mazeretler her zaman hazırdır Her ne yapıyorsak o Rasyonalizasyon denir Yani aklileştirirsiniz yaptığınız şeyi Aklınız e, Ben hep şunu söylerim Akıl arkadaşlar bir yardımcıdır ya imana yardım eder ya nefse. Hangisi kuvvetliyse sizde. Hangisi kuvvetliyse ona yardım eder. İmanın kontrolünden çıktığında nefsin kontrolüne girer. Ve inanın bakın bırakalım yani tefsirleri işte e, hacı teyzeleri falan. Ben de bir hacı teyzeyim. Bırakalım bak bana anne diyor mesela adam. Ondan sonra e, bunları bırakalım bir tarafa. Kur'an-ı Kerim'de bile sizi dinden uzaklaştıracak ifadeler bulabilir nefsiniz. Bak bunu söylüyorum buradan. Kur'an-ı Kerim okurken bile ne bu ya böyle böyle olur mu bu kitap? Yani Allah'ın kitabı böyle söyler mi? Diyor ve din, dinden uzaklaşıyor. Yani iman etmek isteyen için, imana deliller bulur. Her zaman akıl. Uzaklaşmak isteyen için İnkar demiyorum hemen. Ama uz dinden uzaklaşmak isteyenler için... Peki dinden uzaklaşmak nasıl olur arkadaşlar? Diyor ki ben dinden uzaklaşmıyorum. Dinden uzaklaşmak nasıl olur? Bana söyleyin. Nasıl olur? Nasıl söyleyeceğiz? Yorumları bile kapatmışsınız diyeceksiniz şimdi. Diyorsunuz hatta. Ee, dinden uzaklaşmak nasıl olur? Dini davranışları terk ederek... Yani dinin sizden istediği... Bu davranışlar kalbi olabilir... Bedeni olabilir zihni olabilir. Bunları terk ederek birer ikişer, birer ikişer terk ederek uzaklaşırız hepimiz. Onu terk ederken de terk etmek için de Kur'an'dan bile gerekçe bulabilirsiniz. Hadis kitaplarından gerekçe bulabilirsiniz. Müslümanlardan gerekçe bulabilirsiniz. Her zaman terk etmek için de gerekçeler vardır. Mesela Peygamber Efendimiz Miran Miran'a çıkıp geldikten sonra kaynaklı bilgiler arkadaşlar. Demişler ki yani bu saçmalıyor, bu olamaz böyle bir şey demişler ve dinden dönenler olmuş. Neden Ebu Bekir'e Sıddık ismi takıldı orada, Efendimiz tarafından? Çünkü o ne diyor? Hani biz de evde konuşurken e, gençlerden biri şöyle dedi çok hoşuma gitti. Ya dedi sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun yani mesela miraca inanmayan için. Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun ki o zaman? Bir şeyleri yapamıyor. Yani istediği zaman bir kulu metafizik boyuta geçiremiyor yani. Buna geçiremiyor. hani Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Hazreti Ebubekir'in Bekir'in cevabına benziyor. Hz. Ebu Bekir dedi ki ben her gün gökten meleğin ona geldiğine inanıyorum da bir günde Allah'ın onu göklere çıkaracağına neden inanmayayım dedi. Anlaşıldı mı bilmiyorum arkadaşlar. Ee, güzel yapmak, bir şeyi güzel yapmak, bir defa Allah'ın güzel dediği şeyi yapmaktır. Tamam mı? Yani güzelin, iyinin ne olduğuna kim karar verecek? İşte o usulü selaseden bir tanesi bu. Bir şeyin güzel olup olmadığına kim karar verecek arkadaşlar? Kim karar verecek? Allah'ın mesela bir insan davranışlarını... Güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü diye niteleme yetkisi var mı? Sizce yok mu? Hani bu konuyu bir defa bir düşünmeniz lazım. İki, onu güzel bir şekilde yapacaksın. Yani emri bil maruf yapıyorum diye insanları yeter artık ya. Yani e, açıklarla kimse uğraşmıyor veyahut da işte şunu bunu yapanlarla. E, ben de şimdi gerçekten insanlara bazen bakıyorum. Mesela bir konuya kafayı takmış... O konuda Allah'ım misyoner gibi gece gündüz çalışıyor. Ama o konu çok tali bir konu yani. Ona kafayı da yani ne haramlarla öyle mücadele ediyor, ne kötülüklerle, ne ahlaki sorunlarla, ne böyle insanların sömürülmesiyle, dünya mesele, hiçbiriyle böyle bir sorunu yok yani. Hiçbiriyle uğraşmıyor. Ama bir şeye, bir öyle bir, bir konuya kafayı takmış. Gece gündüz sadece onunla uğraşıyor. Bazılarımız böyle arkadaşlar. Ehem mühim sıralaması da hikmet gerektirir. Yani en önemli nedir, daha önemli nedir, en önemli nedir? Bu bu enerjimi, bu vaktimi, bu mücadele gayretimi, kapasitemi nereden başlayarak hani kullanmam lazım? E, bunu e, ayırt edebilmek de çok ciddi bir hikmet e, gerektirir. İşte ayet-i kerimede kim, bakın kim amel ederse demiyor, kim ihsan mertebesinde davranırsa ehsenu, el husna ona en güzel karşılık vardır. Peki bununla mı bitiriyor? ve ziyade, ve ziyadesi vardır. Lillezine ehsenul husna ve ziyade ve la yerhe uvucuhehu baterun ve Onların yüzü asla kararmayacak, asla zillete düşmeyecekler. Ula iki ashabul cenne humfiha khabidun. Onlar cennet ashabıdır, orada devamlı olarak kalacaklardır diyor. Lütfen emri bil maruf yaparken de güzel yapalım, zarif yapalım, kibar olalım. Çocuğumuzla konuşurken de arkadaşlar, ders verirken de. Ne bileyim yani uyarırken de insanları yani böyle e, şunu unutmayın. İnsanlara kendisini kötü hissettirerek onları iyiliğe e, yaklaştırma ihtimaliniz daha az. Bunu unutmayın arkadaşlar. İnsanları kendilerini iyiliğe muktedir hissettirdiğinizde onların iyiliğe koşma ihtimalleri daha fazla. Merhum Gönelli hocamız geldi yine aklıma hatırlı anlatmıştım bir kere yine ekranlardan böyle ee, ben de orada bulunmadım bana da anlatılan bir e, anekdot bir gün böyle bazı sonra yine arkadaşlar son derece bir yani böyle camide ama hani böyle mini etek o zamanlar zaten mini olmayan etek yoktu ee, böyle bir diz üstü etek işte efendim ay, makyaj hani ne varsa artık Böyle bir kıyafetle gelmiş, önemli Mehmet Efendi'yi dinlemeye dinlemiş. O da zaten merhum biliyorsunuz 10-15 dakika, 20 dakika konuşur ki oyle olması gerekir. Doğrusu odur konuşurdu. Ondan sonra vaaz bittikten sonra yanına yaklaşmış. İşte böyle bir maruzatı var. Ondan e, biraz eşinden kötü muamele görüyormuş. Onu e, anlatmış. Önemli Mehmet Efendiye bir bakmış. Neş arkadaşlar. Hak etmişsin kadın. Bunu demiş. Gönerli Mehmet Efendi merhum demiş ki, vah yavrum demiş, senin gibi cennet hatunu bir kadına, Allah yolunda cami ehli, cennet hatunu bir kadına nasıl böyle davranıyor bu zalim demiş. Böyle bir dualar falan etmiş. Ondan sonra derler ki, bana anlatanlar, o hanım bir dahakine o tavsif ettiği şekilde gelmiş. Yani tabii görüntüden şekilden bilemeyiz ama hani ona yakın diyelim bir şekilde gelmiş. İşte Rahm'a teşrii hamiy biçiminde yani en mükemmel müjdeleme içinde böyle bir manayı inzar dahi müstetirdir. Rahim ismi arkadaşlar hem mükemmel bir müjde hem de zımnen bir inzar manası bir akıbetiyle korkutma manası dahi bunun içinde müstetirdir. Örtülü bir şekilde bulunmaktadır. Ne demek? Yani rahim merhametli demek. Ekstra ekstra daha fazla rahmandan daha fazla merhamet eden. Daha özel bir merhamet. E şimdi bu bir müjde ama bu rahim isminin tecellisi senin gayretine bağlı ya. İşte o gayreti etmediğinde o gayretten yüz çevirdiğinde Rahim isminin merhametinden, mahrum kalacaksın tecellisinden dolayısıyla bu dolaylı bir inzardır. Fakat bu ilk hitapta bazı kimselere gurur irade ile şöyle bir hatıra varit olmak melhuzdur. Bu ilk hitapta bazı kimselere gurur-i irade ile yani irade konusu hakkında şu akıllarına şöyle bir şey gelebilir. Acı irade konusunda yanılarak yani irade, gurur aldanma demek biliyorsunuz irade konusunda bir yanılgıya düşüp akıllarına şöyle bir şey gelebilir. Acaba Rab bulâlemin ashabı iradeyi halk ettikten sonra burada çok önemli bir İnanç e, inanç problemine değinecek ve cevap verecek Elmalullah Allah'ım yazır. Acaba Rabbü lelemin ashabı iradeyi yani irade sahibi varlıkları niye insan deyip geçmiyoruz? İşte irade sahibi varlıklar belki insandan başka mesela cinler de var. Bilmediğimiz belki başka varlıklar da var. Ashabı iradeyi halk ettikten sonra istikbalin mukadderatını onlara tevfiiz etmiş Havale etmiş çünkü ben size irade verdim. Siz iradenizle başınıza gelecek her şeyi artık belirleyebilirsiniz. İşte bugünkü kişisel gelişimciler veya mutezile veya işte bugünkü e, düşünce biçimi, modern düşünce biçimi. Sen her şeye kadirsin. E, Geçen de yine bir gençle konuşurken böyle bir konuşma geçti. Ne yazık ki böyle uzun uzun taslih etme fırsatım olmadı. Taslihte edemem zaten de yani hatırlatma diye. Diyor ki insanın isteyip de yapamayacağı şey yoktur diyor. Bir insanın böyle düşünmesi arkadaşlar ne kadar tehlikeli bir düşünce biçimi. Şimdi ben 60'a geliyorum. Şurada ramak kaldı. Bu kadar yıllık ömrümde arkadaşlar şunu kastediyor olabilir, olabilir. Yani istedin mi o isteğinin gereğini yerine getirirsin ve yaparsın. Tamam bütün gerekleri de yerine getirdik. Yani ben şuraya girmek istiyorum üniversitede, onun için şu kadar çalışmak gerekiyor. Çalıştım, o gün bir trafik kazası, ayağım kırıldı, hastanede açtım gözümü. Efendim ne bileyim, yani bambaşka bir şey oldu. Veya mesela bunu hiç kimse kabullenmek istemiyor. Veya benim kapasitem ona müsait değil. Ne kadar çalışsam da olmayacak. Yani insanın hayatında kendi, her şeyi kendi elinde mi? Onu söylüyor. Madem ki irade sahibi olarak yarattı Allah Teala bunları. Kendisi bütün işleri onlara havale edip efendim istikbalin mukadderatını gele, senin başına gelecek olan her şey artık senin elinde. Ne istersen sen yapabilirsin. Yeter ki iste evren sana istediğini verecek. Hani büyük güç senin yanında falan böyle ifadeler var ya. Ve kendisi Allah Teala. Acaba hicabı izzete çekilmiş değil midir? Yani yaratıyor ve bırakıyor kendisi bir büyük bir mertebede, çok büyük bir mertebede efendim artık dünyanın ufak tefek işleriyle ilgilenmiyor. Böyle olabilir mi? O halde Hak Teala bütün aleminin, bütün alemlerin mebdiî vücut itibariyle Rabbi olsa da, yani başlangıç, varlığın başlangıcı itibariyle Rabbi olsa da halde yani şu el an insanların işine bilfiil fiil müdahale etmemiş ve istikbalin de vasıta bir Rabbi olmuş olmaz. Yani e, şu, şu ana hiç müdahale etmiyor ve geleceğin de dolaylı olarak Rabbi. Çünkü irade eden insan o sadece yaratan insanın irade ettiğini. Ve o halde mazinin maliki Allah iken, halin ve istikbalin bugünün ve yarının bil fiil maliki ve sahibi mükafat ve mücazat gününün hakimi ashabı irade olmak lazım gelmez. Yani o zaman bütün gelecek benim elimde. O zaman efendim mükafat ve mücazat gününün de hakimi benim çünkü ben istediğim gibi kendimi efendim istediğimi yap yapabiliyorum. Ve gelecekte ne olacağım benim elimde. Olmaz mı böyle olmaz mı diyor. Ve bu takdirde ashab-ı irade, irade sahibi olan varlıklar alacağını zorla almak ve mesuliyet mehafetinden azade kalmak için yani almak istediğini zorla almak ve hesap verme korkusundan da kurtulmak için mukadderatını kendisi tayin edip istikbalin La yus al, yani kendisinden hiçbir şekilde sorgu sorulmayan, hesap sorulmayan, hakimi olmaya çalışması iktiza etmez mi? Yani insanın tanrılaşması işte homo, homo deus arkadaşlar. Böyle bir hatıra yani insanın aklına gelen böyle bir ihtimal insanların zamanı halde sahip göründükleri irade-i cüz'iyeye yani şu an bakıyorsun benim bir iradem var cüz'i de olsa bir iradem var. Mutlak bir iradeyi külliye ve her kayıttan azade bir ihtiyar ve bir kudreti halika kıymeti isnat ederek kendilerini kadiri kül ve alelitlak hür ve ebede hakim birer faili muhtar gibi tevehhüm eylemelerinden neşet eden bir şirk davasına racidir ki bu yaklaşım diyor. Beşeri felaketlerin bütün haksızlıkların sebebini bu teşkil eder. Yani eğer biz insanı her şeye kadir gelecek senin elinde istediğini yaparsın sen yeter ki iste yapamayacağın hiçbir şey yok biraz gaz vermek için kullandığımız bu ifadelerin itikatta nereye kadar vardığına dikkat edelim böyle bir düşüncemiz olursa bizim ne olur o zaman diyor senin şu anda sahip bulunduğun o cüz'i minik yani sana sunulanlar içerisinden bir seçimde bulunuyorsun. O seçimin seni nereye götüreceğine bile malik değilsin aslında. Hani kader devamlı her tercihinde yeni ağlar örülmeye devam ediyor. Hikayen her köşeden dönüşte. Hikayenin seyri gidişatı değişiyor ama sen bütün gidişata da hakim değilsin. Çünkü bu köşeyi döndüğümde aslında orada beni neyin beklediğini ben köşeyi dönerken bilmiyorum ki. Neyin beklediğini. Dolayısıyla külli bir irade var. Yani hikayenin asıl yazarı var. Ben onu şöyle biz Evet bize yazılmış bir senaryo verilmiş. Ve onu oynuyoruz biz. Yani külli bir kader var. Yani benim doğduğum, mesela pandemiyi yaşayacak olmam benim tercihim miydi? Benim seçimim miydi? Bir yazan var yani hikayeyi. Ama bana da arada, ne deniyor ona arkadaşlar? Yani yaratıcı bir şekilde orada bir iki bir cümle ekleme şansı tanınmış. Bugün kelimeler gelmiyor aklıma. Onun bir adı var. Yani şey yapabiliyorsun. Ee, rolünü oynarken sen de bir şeyler ekleyebiliyorsun. Ama bütün senaryoyu değiştiremiyorsun. Büyük senaryoyu değiştiremiyorsun. Fakat gidişatı ve alınan zevki, oradaki efendim çıkarılacak e, dersi ekleyebiliyorsun. Bu benim Yanlış olabilir. Her zaman onu belirteyim. Şimdi işte insanın cüz'i iradesine mutlak bir iradeyi külliye mertebesi vermiş olursun böyle yaparsan diyor ve her kayıttan azade bir ihtiyar yani ben istediğimi seçerim istediğim yola gidebilirim böyle bir ihtiyar ve bir kudreti halika bir yaratı kudreti yaratıcı bir kudret izafe etmiş oluyorsun kendilerini kadiri kül her şeye gücü yeten ıtlak hür hiçbir şeyin etkisi altında değil, kendi dışında bir faktörün etkisi altında değil ve ebede hakim, sonsuzluğa hakim, birer faili muhtar, istediğini yapabilme gücüne sahip gibi tevehhüm eylemelerinden, böyle kendilerini, kendileri hakkında böyle evhamlara girmelerinden neşet eden, kaynaklanan bir şirk davasına dönüşür. Yani Kişinin kendisini ilahlaştırmasına dönüşür bu ki beşeri felaketlerin bütün haksızlıkların sebebini bu teşkil eder. Adl-i rahmet-i ilahiyenin bunun üzerindeki tadilat ızbat olmaz. İnsanın her girişiminde, her seçiminde, her tercihinde Cenab-ı Hakk'ın oraya bir müdahalesi, bir düzeltmesi olmasa cemiyeti beşeriye üç gün içinde birbirini yer bitirir diyor. İşte burada da Rum suresi 41. ayet-i kerimeyi söylüyor. Zaheral fesadü fil berri vel bahri bimâ kesebet eydin nas". Bugün çevre felaketlerinin e, 1500 yıl önce bildiren ve bunu sanki olmuş bitmiş bir olay gibi fiil mazi maziyle bize bildiren ayet-i kerime. Yeryüzünde insanların elleriyle yaptıkları yüzünden düzen bozuldu. Karada ve denizde düzen bozuldu, fesat ortaya çıktı diyor. Halbuki alemde ve hele hayatta her an irade-i beşerden hariç halkı ciddi cereyan etmekte olduğu cihetle yani senin iradenle hiçbir alakası olmayan her an yeni bir yaratılış cereyan ediyor. Yani hikaye her an yeniden yazılıyor onu konuştuk hele biyolojimizde değil mi her an hücrelerimiz çoğalıyor içimizde bilmediğimiz bir şifa bilmediğimiz bir hastalık yürüyor bizim haberimiz yokken. Böyle olduğu cihetle kuvveti kendisinin zanneden o kavi bazuları, o bazusu kuvvetli, pazuları kuvvetli olanları bir an içinde el iyaze billah Allah'a sığınırız. Bir felç, bir darbeyi i ilahiye, en aciz miskinler sırasına koyu verir. Ehramlar içinde saklanan ve bir gün gelip de neşredilen mumyalı bedenler ve onların kadit simalarındaki Kurumuş simalarındaki sönük oyuk gözler sabık Mısır, Mısır firavunlarının dağlar deviren haşmetli bünyelerinde şimşekli nazarlarındaki kuvvetlerin artık ne maliki ne sahibidir. Bunun gibi nice misallerle anlaşılır ki vücudun hayatın gerek mazide ve gerek istikbalde bütün zımamı, bütün yönet zımamı evvelu ahir yani varlığın, Gerek istikbalde gerek mazide bütün yönetimi, bütün elde tutuş, varlığı elinde tutan evvel ahir Hak Teala'nın yedi kibriyasındadır. Varlığın yönetimi Allah Teala'nın yüce kudretindedir ve onun milkidir varlık. O zannedildiği gibi sadece evvel değil, hem evvel hem ahirdir. Yani sadece başlangıçta bir tanrı var sonra köşesine çekiliyor değil. Hem evvel hem ahirdir. Mütenahide, fanide, evvel ve ahiri başka başka görenler ezel ve ebette dahi böyle zannetmesinler. Faili evvel ile gayeyi kusva hakikatte birdir. Yani senin varlığı ilk başlatanla nihayette toplanılıp önüne gidecek olan en son gaye yani şunu şunun için yapıyorum, bunu bunun için yapıyorum, işte şunu yaparsam şöyle, tamam e, onu yaptın, oraya vardın, sonra ne olacak, sonra ne olacak, sonra ne olacak? Yani bu gayeleri peş peşe sırala, nihayet nereye varacaksın? Gaye kusva, yani son kertedeki gaye neresi? Varılacak yer allah Teala, dolayısıyla ondan geldin, ona döneceksin. İşte inna lillah ve inna ileyhi raciun, düşünülürse ecramın kürriyeti, yani gök cisimlerinin kürevi olması, küre şeklinde olması. Zamanın istidaresi, zamanın dönüşümü hep böyle sabah oluyor, öğlen oluyor, akşam oluyor böyle dairevi bir hareket. Merkez ve muhitinden bize bunu işaret eder. Doğan beşer aciz, ölen beşer yine acizdir. Burada bir nokta koyalım arkadaşlar. Yine Malikiyevimiddin diyemedik. E, hakkınızı helal edin vallahi böyle uzuyor ama bizim de yapabildiğimiz bu efendim birbirimize hayır dua edelim Allah Teala kalplerimize inşirah versin kendisinin isimlerini sıfatlarını her şeyiyle müdrik her şeyiyle çok abartılı oluyor gücümüz nispetinde gücümüzün de fevkinde onun yardımıyla efendim idrak edebilmeyi bütün günlük hayatta attığımız adımların nihai olarak bizi onun huzurunda yere baktırmayacak adımlar olmasını nasip etsin. Ve bu dünyadaki o ara hedeflerin işte şunu kazanacağım, bunu yapacağım, şuraya gideceğim, şurada başarılı olacağım, işte mutlu olacağım, işte ne bileyim şu ilişki, bu iş, bu başarı, bu sınav her neyse yani bunların hepsinin aslında niçin olduğunu Son noktası, bunların son noktasının ne olduğunu, nereye varacağını bize hiç unutturmasın Rabbim inşallah. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.